Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları kendisine yönelteceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir, Allah'a aittir. Övülme bir tek layık olan Allah'tır. Sözün başında, sözün sonunda hamde bir tek layık olan Allah'tır. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa övgüye layık olan O'dur. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin, Resul'ün üzerine olsun, Resulullah Efendimiz'in ehlibeytinin ve eshabının üzerine olsun ve O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Öncelikle Efendimiz hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Nasılsınız? Allah'ın Efendim. Efendim Halime Muhtar sormuş, Hocama bir sorum olacak. Bu zamanda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem varisleri var mı? Varsa kimlerdir? Allah razı olsun demiş efendi. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <gülüyor> rabbil âlemin. Essalatu vesselamü aleyke ya Seyyid el-evvelin ve'l-âhirin ve ilâc'el cemil enbiyâi ve'l-murselin ve ilâc'el cemil veliyâi. Elhamdülillahi rabbil âlemi. Bu zamanda peygamber varisleri var mıdır? Varsa kimlerdir? Her devirde mutlaka peygamber varisleri vardır, kıyamete kadar da olacaktır. Bu Allah'ın kullarına olan vaadidir. Allah hiçbir zamanı, hiçbir devri, hiçbir topluluğu, hiçbir cemaati, hiçbir ümmeti, hiçbir insanı asla peygambersiz bırakmaz ya da peygamber varisi olmaksızın onu bırakmaz. Onu bir peygamber varisiyle muhatap etmeden, tanıştırmadan, tanıtmadan onu kendi başına bırakmaz. Çünkü Allah kurundan yanadır. Kurunun kazanmasını ister. <gülüyor> Eğer böyle bir imkanı olmazsa, Öğrenme imkanı olmaz, okuma imkanı, anlama imkanı olmaz. Dolayısıyla gerçek manada iman etme imkanı olmaz. Onun için Allah mutlaka bir peygamberle ya da bir peygamber varisiyle mutlaka onu buluşturur, tanıştırır. Kimdir bu peygamber varisleri? Eğer peygambere varisse, ise peygamberin yaptığını yapması gerekir ki peygamberin varisi olmuş olsun. Bunu sadece zahiri olarak yapması yetmez. Bir de manevi olarak peygamber varisi olması gerekir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, bu Kur'an zahir ve batın üzere indirilmiştir ki, her zahiri mananın bir de batini manası vardır. Peygamber varisi hem onun zahirini hem de batini manasını bilendir. Allah'ın kendisine öğrettiği kul demektir. Eğer böyle olmazsa, sadece böyle zahiri bir bilgiyle bilgilenirse, bir tarafından, tek taraftan varis olmuş olur ki, bu yeterli bir veraset değildir. Onun varisi olmuş olmuyor, bir parça varisi olmuş olur. Bu konuda bütün ümmet onun varisidir. Ne kadar? Yapabildiği kadarıyla. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğini, taşıdığını taşıyabildiği kadarıyla, O'na uyduğu kadarıyla, O'nun aklakına büründüğü kadarıyla, O'nun sahip olduğu imana sahip olduğu kadarıyla, sahip olduğu ilme, bilgiye, maneviyata, muhabbete, hikmete sahip olduğu kadarıyla O'nun varisi olmuş olur. O veraseti eğer, Yerine getirmeye çalışıyor, onu taşıyorsa ne kadar taşıyabiliyorsa o kadar varis olmuş olur. Ama gerçek manadaki peygamber varisi peygamberi temsil edendir. Onun iman ettiği gibi iman edendir. Onun Allah'a teslim olduğu gibi teslim olandır. Onun ahlakına bölünendir. Allah'ın isimlerinin üzerinde tecelli ettiği kuludur. Bununla beraber Allah'tan vazifeyi almış, Kulları bir bana getir vazifesini almış. Kullarını Allah'a taşıyabilen kuldur. Bu hep vardır ve kıyamete kadar da hep olacaktır. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Sizden hakka davet eden bir cemaat bulunsun, bir topluluk bulunsun. Bu her zaman vardır buyurdu. Asıl saadete erenler de onlardır Dedi. Gerisi, gerisi onlara uyduğu kadarıyla saadete erer, kazanmış olur. Eğer peygamber varisi ise, peygamberin yaptığı gibi yapması gerekir dedik. Nasıl yapması gerekir? Önce peygamberi anlamak gerekir. Peygamberin vazifesi nedir? Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Farklı farklı ayet-i kerimelerde. Size bir Resul gönderdik sizden, sizin içinizden, sizin dilinizi konuşan. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın diye, size hikmeti, Allah'ın muradını anlatsın diye, öğretsin diye, nefislerinizi tezkiye etsin diye, size bilmediklerinizi öğretsin diye gönderdik. Size şahit olsun diye, müjdeci olsun diye, uyarıcı olsun diye gönderdik. Bu durumda peygamber varisinin de bu vasıfları taşıması gerekir. Allah'ın ayetlerini okuyup açıklayacak yetmez. Bir de hikmetini beyan etmesi gerekir. Allah'ın muradını beyan etmesi gerekir. Allah'ın muradını beyan edebilmesi için Allah'ı tanımış olması gerekir. Daha doğrusu Allah'ın kendisini ona tanıtmış olması gerekir ki Allah'ın Muradı nedir? Allah ne demek istediği onu anlamış olsun. <gülüyor> Allah'ı tanıtması gerekir. Peygamberi tanıtması gerekir. Peygamber varisinin. Eğer bunu böyle yapmazsa kafasına göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Eğer insanlar ona peygamber varisi derse bu durumda kendi kendini kandırmış olur. Hem de o peygamber varisi dediği zata iftira atmış olur. Bununla beraber bir de nefsi tezkiye etmesi gerekir. Nefsi temizlemesi gerekir. Eğer bunu yapamıyorsa, yapamazsa. Gene peygamber varisi olmuş olmaz. Çünkü nefsin tezkiyesini Allah peygamberine vermiş. Dolayısıyla peygamber varisine vermiştir. Nefsi nasıl teskiye ediyor? Ona tabi olunca, onunla beraber olunca, ona uyunca. Şart tabiettir. Resulullah Efendimiz'e imanın şartı da, Allah'a imanın şartı da Resulullah Efendimiz'e tabiyet olduğu gibi Resulüne tabi olmak da aynı şekilde şarttır. Eğer kul Rabbinin kelamını öğrenmek istiyorsa, Allah'ın muradını, hikmeti anlamak istiyorsa, nefsini tezkiye etmek istiyorsa, bu durumda bir peygamber varisine ne olması gerekir? Tabi olması gerekir ki bunlar olsun aynı şekilde bilmediklerini öğretir. Hiçbir soruya onu bilmiyorum diye cevap veremez. Mutlaka soru ne olursa olsun ona cevap verir. Vermelidir, verebilmelidir. Neden? Çünkü ilmini Allah'tan alıyor da ondan. Bu manevi bir ilimdir. Hikmettir. Allah onu ikram etmiştir. Kullarına yolu göstersin diye, hakikati öğretsin diye, nefsini teskiye etsin diye, nefisleri tezkiye etsin diye öğretmiştir. Eğer böyle yapmazsa o peygamber varisi değildir. Peygamber varisi olmamış, olamamıştır. Bununla beraber eğer bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, o da kendine göre bir şeyler yapar ama ona peygamber varisi denmez. Ona alim denmez. Evet bilgi sahibi denir ama alim denmez. Peygamberli alimler peygamberlerin varisidir buyurdu Resulullah Efendimiz. Alim kimdir? Alim Allah'tır. Allah'ın bilgisine sahip olan alim olur. Allah ile bilen alim olur. Yoksa sadece insanların bilgisiyle bilgilenmiş de ona bilgi sahibi denir. Eğer bir şeyleri bir yerlerden nakledip anlatıyorsa, evet bilgiyi naklediyordur. Alim, evet Allah'ı bilendir, Allah'tan kahyet duyandır, gerçek manada Allah'ın kendisine öğrettiğini bilip öğretendir. Evet, onun için, eğer birine Peygamber varisi diyeceksek, birine müşrik kamil diyeceksek, Sözümüzün doğru olabilmesi için onun Resulullah Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam temsil etmesi gerekir. Onun ahlakına sahip olması gerekir. Allah ona hangi vazifeyi vermişse o vazifeyi yerine getirmesi gerekir ki peygamber varisi olsun, müçhid kamil olsun. Yoksa e, ne demişler? Yarım doktor insanı candan eder, yarım alim de imandan eder. Bütünüyle O'na tabi olunmaz, olunamaz. Asla kendinden söz söylememelidir. Evet, peygamber varisi kendinden söz söylemez. Her neyi söylerse söylesin, O'nu Allah'ın vahyettiğini söyler, Peygamberin uyguladığını, yaşadığını, emrettiğini söyler. Kendine davet etmez, Allah'a ve Resulüne davet eder. Onun için biri iki görmemek gerekiyor, birlemek gerekiyor. Gerçek manadaki ulul emri de odur. Ulul emr. Emir sahibi. Hem Allah'tan emir almış, hem Allah'ın emriyle emrediyor. Allah neyi emretmişse onu emrediyor. Ne bir şey ilave eder, ne de bir şey çıkarır. Ölçüsü budur. Peygamber varisini arayanlar, mürcid Kamil arayanlar, mutakabını bilmelidir. Neyi aradığını, kimi aradığını bilmelidir. Eğer o, Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamıyorsa, hikmeti öğretmiyorsa, nefsi tezkiye etmiyor, edemiyorsa, onu Allah'ın huzuruna tertemiz olarak hazırlayamıyorsa, bilmediklerini öğretemiyorsa, Allah'ın müjdelediği gibi müjdelemiyorsa, bununla beraber, uyardığı gibi uyarıp ihaz etmiyorsa bununla beraber şahit olmuyorsa örnek olmuyorsa o müşid-i kamil olmaz o peygamber varisi olmaz. Kendimize müşid-i kamil peygamber varisi ararken onlarda bu vasfın olması bu vasıfların olması gerektiğini unutmamamız gerekir. Hükmü Allah'a göre vermemiz gerekir. Yoksa kendi kendimize hüküm verirsek işte bence şu şöyledir bu Peygamber varisidir, bu mürşid kamildir, bu müceddidir demek hem kendimize haksızlık olur, hem de o peygamber varisliğini isnat ettiğimiz kimseye haksızlık olur, zulüm olur. Hem kendimize zarar veririz, hem ona zarar vermiş oluruz. Allah bizi gerçek manada ne aradığını, kimi aradığını bilenlerden eylesin inşallah. Amen. Efendim bir izleyicimiz, sizden önceki hayatımı yok sayıyorum çünkü sizinle yeniden doğdum. Umarım bu sözlerim Rabbimin katında nankörlük olarak kabul görmez. Gönlümü size rabd eyledim. Allah'ın ayetleriyle yeniden yaz efendim. Emekleyen bir çocuk misali elimden tut, yürüt beni efendim. Sendelerim, düşerim, izin verme, bırakma beni nurlu yüzlü sultanım demiş efendim. Allah razı olsun. İnşallah yolu hep beraber yürüyeceğiz. Bu yol, gönül yolu dolayısıyla yolu yürürken gönlümüzle yolu yürüyoruz. Gönül beraberliğiyle yolu yürürüz hep beraber. Hedef nedir? Hedef Allah'ın rızası, Allah'ın dostluğu, Allah'ın cemali, Allah'ın sevgisi, Allah'ın yakınlığı, ebedi hayatımız. Hedefe bunu koyduğumuzda bütün halimiz, hayatımız ibadet olur. Düşmek söz konusu olmaz. Bir beşer olarak evet sendeleriz, bazen düşeriz. Ama ayağa kalkmasını da mutlaka bilmemiz gerekir. Hemen ayağa kalkıp ne yapıyoruz? Yola devam ediyoruz. Tevbe ediyoruz Ya Rabbi, istiğfar ediyoruz. Hemen yola koyulup yola devam ediyoruz. Nasıl ki? herhangi bir şeyi Rabbimizle aramıza koymamız gerektiğini biliyorsak aynı şekilde günahlarımızı da Rabbimizle aramıza koymuyoruz. Yani. yani ben hatalıyım, ben kusurluyum, ben günahkarım, ben ikide bir düşüyorum deyip, ben bu yolu gidemem, umutsuzluğuna kapılmıyoruz. Söyledim, Rabbimiz bizimle beraberdir. Rabbimiz bizden yana, kurundan yana, yani kazanmasını istiyor. Bunun için her türlü imkanı tanır. O düşünce kalk der. Kalk, tövbe et, istiğfar et, yoluna devam et. Hiç olmamış gibi muamele eder. Hiç yanlış yapmamış gibi muamele eder. Onun için günahımızı, yanlışımızı Rabbimizle aramıza koymuyoruz. Yani günahımızı Allah'a şirk koşmuyoruz. Rabbim beni affetmez dediğimizde şirk koşmuş olduk. Günahımızı Allah'a şirk koşmuş olduk. Yani günahımızı Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden daha büyük görmüş olduk ki bu iblisin hilesidir. İblisin kurduğu tuzaktır. Asla buna taviz vermiyoruz. Hep beraber yürüyeceğiz inşallah. Evet. Efendim Dicle Nehir. Selamun Aleyküm. Aleykümselam Selam. Tasavvufta bazı mertebeler var. Bunları edep vesaire bu mertebeleri ve bu mertebelere nasıl ulaşacağımızı anlatabilir misiniz? diye sormuş efendim. Evet. Tasavvuf deyince onu böyle İslam'dan bağımsız bir şey olarak anlamak kesinlikle yanlıştır. İslam'ın o aşk halini, muhabbet halini, ihlas halini yaşamaktır. Tasavvuf. Kamil manada kulluğu yaşamaktır. Kamil manada imani yaşamaktır. Mü'mince yaşamaktır. Mü'mince bakıp, görüp, konuşup, hareket etmektir. Mü'mince. Resulullah Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatü vesselam. Bütün insanlar hüsrandadır. İman edenler hariç. İman edenler de hüsrandadır. Amel edenler hariç, iman edip amel edenler de esrandadır İhlas sahipleri hariç, müstesnadır. Onlar da büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Yani ihlas olmadan iman ve amel bir işe yaramıyor. Tasavvuf deyince ihlası anlamak gerekir. İhlas sahibi olmayı anlamak gerekir. İhlas sahibi olmak için bir yolu, bir gönül yolculuğunu yapmayı anlamak gerekir nefsin temizlenip, teskiye olup ihlas sahibi olmayı anlamak gerekir ki bu da işin özüdür, hakikatidir. Resulullah Efendimiz en kâmil manada bunu yaşayandır. Onun için tasavvuf deyince Resulullah Efendimiz'in manevi haliyle hallenmektir. Bunu böyle anlamak gerekir. Evet, kurallar vardır. Nedir o kurallar? Muhabbet, teslimiyet, Edeb, hizmet tasavvufun ana kuralıdır. <gülüyor> Eğer muhabbet varsa beraberinde teslimiyeti de getirir, edebi de getirir, hizmeti de getirir. Ama muhabbet yoksa bu üçünden de mahrum kalır. Çünkü imanla edep birbirinden ayrılmaz. İmanla amel birbirinden ayrılmaz. İmanla teslimiyet birbirinden ayrılmıyor. Ama işin başı İşin temeli, özü, hakikati imandır. Allah'ı sevmektir. Allah'ın sevdiğini sevmektir. Onun için bir mürşidi Kamil'le beraber olanların ilk tattığı şey imandır. Aşk ve muhabbettir. Bir de bakar ki Rabb'ini seviyor. Rabbi için seviyor. Rabbinin hesabını yapıyor. Rabbi ile beraber olmuş. Bunun peşinden ne gelir? Eğer Allah'ı seviyorsa, Rabbini seviyorsa, Rabbi de kendisini sevsini istiyor. Rabbi nasıl seviyorsa, o sevgiyi nasıl kazanacaksa, bu sefer teslim olur. Rabbine teslim olur. Rabbim ne dediyse o der. Yeter ki o da beni sevsin. Onun sevgisine layık olayım diye. Teslim olur. Teslim olurken, her şeyle teslim olur. Bunun peşinden ne gelir? O böyle teslim olunca, Allah'ın sıfatları üzerinde tecelli etmeye başlar. Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli etmeye başlar. Evet, edebe bürünür. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? اَدَّ بَنِي رَبِّي Beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. O kimi terbiye ediyor? O da sahabeyi terbiye etti. Kıyamete kadar peygamber varisleri de aynı şekilde... Kendisiyle beraber olanları öylesine en güzel şekilde terbiye eder. Onları edeplendirir, edep sahibi yapar. Kime karşı edep? Önce Allah'a karşı edep. Herhangi bir şekilde Allah'ın kendisine yaptığı ya da bir başkasına yaptığı muameleye asla itiraz etmez ki, o bilir ki bu edebe aykırı bir şeydir. Allah'ın vahyi karşısında asla fikir beyan etmez. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde fikir beyan etmez. Beyan edemez. Beyan etmeyi düşünmez. Aklından geçirmez böyle bir şeyi. Neden? Rabbim ne dediyse o deyip edepli olur. Bunun peşinden ne gelir? Amel gelir. Bunun peşinden hizmet gelir. Allah yolunda hizmet. O bilir ki, anlamış ki artık her neyi yaparsa yapsın, bunun karşılığında ya Allah'ın sevgisini kazanıp Allah'a yaklaşır ya da ihmal ederse imtihanı kaybeder, kazanma imkanını kaybeder. Bunu anlamıştır. Onun için bir başlangıç yapıldığında gerisi peş peşe gelir. Yeter ki o Rabbini istemiş olsun, talip olmuş olsun, Rabbini tercih etmiş olsun, Rabbini seçmiş olsun. Evet, ne burada ayet-i kerimede? Allah dilediğini dileyenleri zatına seçer. Kim Allah'ı seçerse tercih ederse Allah da onu seçer. Allah bir kuru seçerse o kazanmaz mı? Onun kazanamadığı ne vardır? Unutmamak gerekir ki Allah her şeyi bir ile yapar. Bir kuru Allah'ı tercih ettiğinde Allah mutlaka onu kendisine taşıyacak, kendisine vasıl edecek. Gerçek manada o imanı kazandırabilecek, o teslimeti, hizmeti, edebi kazandırabilecek biriyle muhatap eder. Biriyle buluşturur. Çünkü tercihini o yapmış. O tercih edince Allah da onun duasını kabul eder, onu onunla buluşturur. Sonra o da yola girer. Zaten bir adım attığında hemen söyleyeceği şey şudur. İşte, istediğim budur. Allah'ın kendisine nefeti yürü, bunu söyler ona. Bunu istiyorum. Benim istediğim buydu. Benim gayem buydu. Amacım buydu. Evet, o da yola girer, hedefini belirler. Nasıl yapması gerektiğini, nasıl yürümesi gerektiğini, nasıl yaşaması gerektiğini, nasıl bakıp, anlayıp, e, hareket etmesi gerektiğini ne yapar? o müsüddinden peygamber varisinden öğrenir yolu yürür dolayısıyla gerçek manada Allah'ın muradi onun üzerinde gerçekleşir gerçekleşmiş olur Allah'a kul olur Hazreti insan olur Allah'a yakın Allah'a dost olur.